Cenab-ı Hakk'ın Muhammed'e ihsan inayeti başka türlüdür Ramazan'da. Bu Ramazan ayında. Bütün gök kitapları, gökten inen kitaplar bu ayda münzül etmiştir, nazil olmuştur. Yani Allah ile kul arasındaki rabıta bu ayda başlamıştır. Yakine. Hiçbir zaman ayrılmaz ya Allah ile kul arasındaki rabıta. Bahumsuz kitabı olarak bu ayda. Resul-i sallallahu aleyhi ve selleme leyle-i kaderdeşli Kur'an-ı Kerim'in nüzletini yine Sur-i Celil'e haber vermekte.